244 numaralı konu, Hazreti Ayşe'nin tokluk hakkındaki sözü, evet, peygamberinden sonra bu ümmetin başına ilk gelen bela doyasıya yemektir, çünkü insanlar karınlarını doldurduklarında bedenleri semizleşiyor, böylece kalpleri zayıf oluyor, şehvetleri serkeşlik ediyor.